94.9 Açık Radyo, Çekirge'nin yoga hevesi, her yönüyle yoga felsefesi ve uygulamaları başladı. Çekirge ve Ayça Güralman karşınızda. Merhaba. Merhaba. Biz 15 gün önceki programda, e, bugünkü program için stresi konuşalım diye konuşmuştuk. E, bence gayet e, yerinde bir konu olur diye düşünüyorum. Çünkü... E, ...stressiz bir günümüz olmuyor herhalde değil mi? Kesinlikle, özellikle eğer e, şehir insanıysak herhalde... Evet. ...stressiz kalmak çok mümkün değil. Bence de değil. Ha. Peki, e, stres nedir? Oradan mı başlayalım? Olur. Şimdi aslında hani stres dediğimiz zaman... ...stres aslında hayatta kalmak için zorunlu bir refleks. Yani aslında stresin gerekli olmadığı söyleniyor ama... ...hani stressiz bir ortamda kişi hayatını idame ettiremiyor... Yani ben trafikte bağırmazsam hayatımı idare ediyor. Evet yol açılmayabiliyor doğru doğru. Evet, evet kesinlikle değil mi? <gülüyor> Öşünüm, ne güzel bak böylece icazetle verdik. Herkes stresli kalabilir. Ne yapalım zorunlu bir refleksmiş. <gülüyor> şimdi şöyle şimdi düşünün ki aslında tabii ki tabii, trafikte bağırmak ayrı bir şey. Hani o şimdi o strese geleceğiz zaten. Ama şimdi mesela <gülüyor> diyelim ki yemek yiyeceğiz. Karnımız acıktı değil mi? Yemek niye yiyoruz? Karnımızı doyurmak ve böylece hayatta kalmayı devam ettirebilmek için. Varsa Keşke. yenge. O kadar yesek evet. ha, o, o da ayrı bir konu. Hadi varsayalım evet. ki evet gerçekten e, bu şekilde yemek yiyoruz. Şimdi düşünün ki e, bu şekilde herhangi bir refleksiniz yok. Yani karnınız acıkmıyor. Hı -hı. Karnınız acıkmazsa eğer yemek yemek hakkınıza gelir mi? Gelmez. Çünkü aslında gıda dediğimiz şey bir yakıttır. Ve yemek yemezsek bir süre sonra metabolizma ölür. Tabii. Aynı şey su için geçerli. Aynı şey uyku için geçerli. Şimdi bunların her biri. Bunların yeri, hepsi stres sonucu mu? Yani nedir mesela şöyle düşünelim ee, örneğin değil mi biz şimdi Müslüman bir ülkede yaşıyoruz Ağustos ayı geliyor ve bir Ramazan'a gireceğiz değil mi oruç dönemi hı hı. peki şimdi bu oruç döneminde e, bakalım insanlar gerçekten strese girecek mi girmeyecek mi değil mi çünkü sabah çok erken bir saatte başlayacaklar yemek evet. yememeye evet. akşam ileri bir geç bir saate kadar ne su ne de herhangi bir gıda bünyeyi almayacak evet. e, ve Genelde ne olur Ramazan sonrası herkes kilo alır bu nedenle de hep televizyonlarda şundan bahsederler nasıl Ramazan'da kilo alınmaz E şimdi düşünün evet. aslında belki üç öğün belki beş öğün değil mi atıştırmalarla beraber yemek yerken daha az yemek yemenize rağmen Daha fazla yemek yemenize rağmen pardon tek bir öğüne düşürdüğünüz halde nasıl kilo alıyorsunuz nasıl alıyorsunuz Depodan. depoda Depodan olsa kilo verilir o <gülüyor> Ne oluyor? <gülüyor> Az yediğinizde depodakileri daha da tutmaya başlıyormuşsunuz ya. Aa, <gülüyor> aslında tabii olan şu kişi o kadar artık strese giriyor ki açlığın verdiği stresle daha fazla daha daha yüksek miktarda yemeye daha hızlı bir şekilde yiyor. ...ilk evet. yediği gıdaya, değil mi? Evet. O zaman ne oluyor? Daha fazla <gülüyor> tırnak içinde saldırıyoruz, değil mi? Diyetisyenlerin hiç sevmediği bir şeydir. Az az ye, sakin sakin ye, iyi çiğne, hatta 30 evet. kere çiğne, 40 kere çiğne falan gibi şeyler söylerler. <gülüyor> Şimdi halbuki ne oluyor? Eğer ben buna dikkat etmezsem, yani bütün bir gün aç durup, susuz durup, sonra gece birdenbire yüklenirsem yemeye, hızlı bir şekilde <gülüyor> yiyorum. Çünkü beden açım mesajı veriyor. Yani stres halinde beden. Hı hı. Eğer beden gevşek ve sakinse bu şekilde yemek yemem. Yani eğer o gün oruç tutmuyorsam... Hı hı. ...ve karnım akşam yemeğimi yiyip yattıysam... ...sabahta kahvaltımı edeceksem... ...bakın aynı iştahla ve aynı stres seviyesiyle yemem. Şimdi bunların hı hı. her biri birer stres... ...yogaya göre. Yani şunu söylüyor. Diyor ki bizim bir bas stresimiz vardır. Bu bas stresimiz beden için gereklidir. İdame ettirilebilmesi için bu iyi bir hı. şeydir. Eğer ben... Bu strese sahip değilsem, örneğin bir depresyon geçiren bir kişiyi bakın, sabah yataktan kalkacak bir sebep bile bulamaz. Evet. Değil mi? Herhangi bir stresi yoktur. O gün yapmak istediği herhangi bir şey yoktur. Yani herhangi bir kişi amacı yok ise hayatta, hı hı. tamamen stressiz bir halde ise bu ölü haldedir. Yani bitkisel yaşam gibi düşünebiliriz bunu ve istenen bir şey değildir. Bu bizi hasta eder. Bu nedenle istediğimiz bu bas stres seviyesinin korunması. Ha, ama hmm. bunu yaparken tabii bu toplam stres seviyemizle karşılaştırıldığında son derece küçük bir miktarı. Yani o hmm. trafikteki bağıran kişiler aman efendim ne yapalım hayatta kalmaya çalışıyoruz. Refleksimiz <gülüyor> bu bizim falan değil tabii. Ne yapıyoruz biz? Biz bu stresi zorunlu olan refleksi Devam ettirirken bunu sürekli ve düzenli bir hale getirerek içimizdeki gerilimi arttırmaya devam ediyoruz. Yoga'nın bize fayda sağlamaya çalıştığı, stresi düşürmeye çalıştığı nokta burada başlıyor. Yani hmm. zorunlu olan refleksi de azaltmaya çalışmıyor. Çünkü bu bizim hayatta kalmamız için gerekli ve olması gereken bir şey. Ama ne yapıyoruz? Bunun üzerindeki stresi lüzumsuz bir yere kendi hayatlarımıza yüklediğimiz için tekrardan doğal halimize dönmeye çalışıyoruz. Bunda da meditasyonlar... Bunu her şeyle, yani bütün yoga uygulamalarının yapmaya çalıştığı aslında bu stres seviyesini bas seviyeye indirmektir. Yani örneğin beden seviyesindeki stresi yoga duruşları ile alıyoruz, hmm. nefesle ilgili stresimizi nefes çalışmaları, prana yama çalışmaları ile alıyoruz akıldaki stresi konsantrasyon ve meditasyon teknikleriyle alıyoruz. Hı. Ve kişi mutlaka bu teknikleri ve felsefi anlamda vesaire yani bunları da söylemek lazım belki felsefi okumalar da zihinsel olarak idraki ve açıklığı netliği getirdiği için bu da gereklidir aynı zamanda. Kişi bunları yaptıkça birbirini destekler hale geliyor metabolizma. Yani nedir? Eğer ben sadece nefes üzerinde çalışırsam bedeni gevşetmeyi yani stresini almayı bilmediğim için belli bir seviyeye kadar çekebiliyorum nefessel gevşemeyi. Fakat beden her kasıldığında nefesim tekrardan sığlaşmaya ve sıklaşmaya geri dönüyor. Yani yapmaya çalıştığımız şey şu. Bütünsel yoga anlayışının bize anlattığı şey şu. Hepsi üzerinde biraz biraz çalışalım ki... En zayıf halka kadar güçlü olacağım için en zayıf halkayı bile güçlendireyim. Böylece birbirine bu mekanizmalar desteklesin. Beden ayrı desteklesin, nefes ayrı desteklesin, akıl ayrı, zihin ayrı desteklesin. Ben de diyorum ki burada yaptığımız meditasyonları ben bu 15 gün içinde devam ettiriyorum çünkü. Oo. Ama e, peki diyorum hatta daha uzun e, sürdürüyorum. Ama ben bu kadar meditasyon yapıyorum. Neden gene trafikte? Çekirge gene aynı sinirli çekirge. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Tabii o zaman içerisinde geliyor çekirge. Hakkını yeme. Hepimiz sinirleniyoruz. Yani ben de sinirleniyorum. bunun bir, bir reçetesi var mı peki? Yani e, bu bütünsel yoga anlayışını tamam. Hani her, her halka kadar, e, her halka da genişletmek, bunu kullanmak iyi bir şey. Ama e, bunun reçetesi var mı? Hani şu kadar zaman sonra... ...faydası olur ya da... E, ...şu kadar yapmak gerekir evet. gibi. Aslında var... Şimdi yoga çalışmalarında aslında istenilen sık sık düzenli azar azar çalışma yapılması. Yani iki şey çok önemli. Bunların ikisi temel yoga prensibidir. Bir tanesi disiplin uygulaması, bir tanesi ise bırakma uygulaması. Yani nedir? Kişi bütün bir gün boyunca kendini sürekli olarak hani stresiz kalacağım diye yoga'ya adayıp hani duruşuydu meditasyonuydu falan ondan sonra 15 gün boyunca unutması değil. Mümkünse her gün 15 dakika ama sık sık düzenli bir şekilde uygulama yapması istenir. Eğer kişi sık sık düzenli uygulama yaparsa bu disiplin getirir. Yani diş fırçalamak gibi böylece benim için bir alışkanlık haline gelir. Gevşemenin ne demek olduğunu bir kez daha kendime hatırlatırım. Ama kendimi zorlamadan, sıkıntıya sokmadan yani uygulamanın kendisi yeni bir stres konusu olmadan bırakmayı da öğrenirim. Yani böylece hayatımızın düzelini aşırı derecede değiştirmeden, radikal değişiklikler yapmadan, yani nedir mesela? Birçok kişiyi görüyoruz değil mi? Mesela şehir hayatı bana gelmiyor artık diyor, şehirden gidiyor. Evet. Değil mi? Ya da iş artık dayanamıyorum diyor, işini terk ediyor, istifayı veriyor. Şimdi bunlar radikal majör değişiklikler, çok istenen değişiklikler mi? Eğer dayanamıyorsanız tabii ki buyurun gidin. Evet. Ama... Yoga'nın bize söylediği şey şu, stresin yüzde 80'i dışsal değil içseldir. Bu nedenle dışsal stresi bertaraf etmek nedir dışsal stres? Örneğin İstanbul şehri ya da içinde bulunduğunuz iş, arkadaşlarınız, kocanız, eşiniz falan her neyse çocuk bunların hepsi dışsal. <gülüyor> bunların hepsi dışsal. Yani ben sadece yüzde 20'i bertaraf edebiliyorum bunlardan uzaklaştığımda kalan yüzde ise beni hasta etmeye yetiyor. Nasıl ya? Yani dışsal stres sadece yüzde 20 maalesef. Bu nasıl bir hesap? <gülüyor> Valla bunu. Bunca şikayet ettiğimiz şey evet, sadece yüzde yirmi. Sadece yüzde yirmi. Yani. Bir bekenanda yoga üniversitesi araştırmalarıdır bunlar. Ee, verdiği araştırma sonuçları bunu gösteriyor. Yüzde yirmisi dışsal, yüzde sekseni içsel. Peki yüzde sekseni içsel nereden geliyor? Bu şu demek. Evet. Mesela kendimizi şöyle düşünelim. Birisi diyelim ki bize bir kere bir geri bildirim verdi. Negatif bir geri bildirim verdi. Dedik ki işte sen şöyle şöyle bir insansın. Bunu dediği <gülüyor> anda ne oldu? Ben Benim bir stresim oldu. Doğal olarak düşündüm. Dedim ki evet bak bana böyle biri söyledi. Elim ayağım titredi. Bakın bunu bana bu kişi bir defa söyler, ben bu Hı -hı. kişiye küserim, dışsal strestir değil mi? Evet. Derim ki ben bu arkadaşımı artık sildim, benim arkadaşım değil, bu kişi ufukta kaybolur, ret git gibi. Hı -hı. Fakat sonra ne olur, ben ondan sonraki beş yıl boyunca o anı her hatırladığımda... <gülüyor> Bir kez daha stres olurum. <gülüyor> bakın verdiği hasara bakın. Yani o kişi bana beş dakika içerisinde söylediği bir laf benim bütün hayatıma etkileyip her seferinde bir kez daha tansiyonumu fırlatacak hale beni getirebilir. Bırakmayı evet. bilmiyorsa İçsel <gülüyor> stres dediğimiz böyle bir şey. <gülüyor> yani biz dışarıdan bir şeyi bir kere alıyoruz. Daha sonra onu döndüre döndüre döndüre ısıtıp ısıtıp tekrardan kendimize geri sunuyoruz. Yani ısıtılmış pilav yiyoruz durup durup. Ondan sonra da diyoruz ki benim patronum tansiyonumu fırlattı. Müşterim bana şu... ...şunu yaptı, İstanbul şehri bana bunu yaptı... ...kimsenin bir şey yaptığı yok... ...her şey bir defa oluyor ama onu aklımızda büyütüp... ...sürekli olarak kendimize geri getiren biziz... Bundan kurtulduğumuz an ki bu bir yoga uygulamasıdır. Akıl kontrolü meditasyonla gelir, konsantrasyonla gelir. Eğer ben bunları yapmayı öğrenirsem o zaman olayı sadece olay olarak bırakabiliyorum. Böylece metabolizmama da sarsacak, zorlayacak herhangi bir noktaya getirmiyorum. Güzelliği bu. O zaman ne oluyor? Ben İstanbul'un ortasında en cabbar işte devam ettiriyorum hayatımı. Çevrem çılgıncasına insanlarla kaynıyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Fakat ben hala içsel huzurumu devam ettiriyorum. İstediğimiz bu ya. <gülüyor> İstediğimiz bu Peki o zaman soruşuyor Şimdi bana şunu soracaksın değil mi? Peki ne olur yani stresli olsak ne olur? Ya yok bunu sormam herhalde Çünkü stresli olsak ne olur? Yani bu iyi bir şey değil İyi bir şey değil ne evet, olur evet. hasta oluyoruz Evet hasta yani, oluyoruz bakın, Şeyde temel stres seviyesine yani bazın üzerine çıktığımız anda bir belli bir baremimiz var. Bunun maksimum bir de bir baremi var. Yani bir minimum var. altına indiğim zaman yataktan kalkacak Hı -hı. takatim olmuyor. Ama bunun bir de bir üst baremi var. Bu üst barem herkese göre farklı. Nereden farklı? Çünkü ben daha toleranslı bir kişi olabilirim. Bünyam daha fazlasını kaldırabilir. Daha aşırı stres seviyelerine yükleyebilirim. Başka birisi daha duygusaldır, daha narindir, naziktir. Hı -hı. Bu kişi kaldıramayabilir. Yani Hı -hı. bu kişiye göre değişen bir şey. Ama herkesin kendine göre... Bir minimumu bir maksimumu var. Ben o maksimumun üzerine çıktığım anda ve bunu nasıl çıkarıyorum? Uyararak kendimi sürekli olarak uyararak ve stresimi sürekli olarak arttırarak... Mesaj, beden, bedenime verdiğim mesaj evet artık dünya böyle bir dünya ve bu stres seviyesinde yaşamayı öğrenmeliyiz mesajı verdikçe benim stres seviyen belli bir bazda kalmaya başlıyor. Bunun üzerine çıktığım anda strese bağlı hastalıklar çıkıyor. Hı -hı. Nedir bunlar mesela? Örneğin hipertansiyon. Evet. Örneğin tipiki diyabet yani yaşam stiline bağlı e, diabet, şeker hastalığı gibi. Bunlara geldi ya da panik ataklar gibi. Değil mi? Bazı Hı -hı. psikolojik sorunlar da yaşayabiliyor kişi. E, bütün bunları Peki... bertaraf etmek için düşürülmek Önemli. Peki e, bu tip hastalıkların e, ilaçla tedavisi ne nasıl bakıyorsunuz? Hani... İlaçla tabii ki yani şimdi modern tabı reddetmek mümkün değil. Çok güzel sistemler yani üzerinde Hı -hı. çok araştırma yapılmış konular bunlar. Tabii ki eğer herhangi bir rahatsızlığınız varsa alın. Fakat bu şuna gelmemeli. Şimdi mesela birçok tansiyon hastasında yaşanılan konudur. Benim babam da bu arada yüksek tansiyon hastası. Buradan selamlar. <gülüyor> Anne selamlar. <gülüyor> şimdi ne oluyor? Bu kişiler şimdi tansiyonunun yükselmesinin sebebi stres seviyesinin maksimumunun üzerine çıkması. Yani teorik evet. olarak ne yapmalı? Lazım. Stresini düşürürse tansiyon düzelecek fakat ilaç aldığımız zaman Türk toplumuyuz biz bir rehavete kapılıyoruz çünkü bizim düzenlediği için bu ilacı aldığımızda tansiyonumuzu bu ilaç <gülüyor> stresimizi azaltmak yerine her şey iyiymiş gibi davranmaya devam edip yok varsayabiliyoruz bu stresi bu sefer ne oluyor bu bir zincirleme bir tepkime yaratıyor <gülüyor> yani ne oluyor artık ben o ilacı almak zorundayım ...artı stresimi düşürmediğim için bu bir de bedende diğer farklı strese bağlı hastalıklara yol açabiliyor. Yani atı alıp devam ediyorum yürümeye geri dönmem gerekirken. Hı hı. O yüzden tabii ki ilaç alınmalı. Doktor ne diyorsa o yapılmalı. Fakat diğer yandan doktorun bakın reçetede ilk söylediği şey şudur... ...stresli yaşamınızda yavaş yavaş son vermeniz lazım der... Kalk. Ama nasıl yapacağını ya. söylemez. Değil değil mi? Mi? Mutlaka kafa sallar hasta tabii tabii der. Sonra hangi ilacı <gülüyor> yazıyorsunuz <Gülüşürler. der. gülüyor> değil mi hani Ama nasıl olacak doktor bey siz hani bir ilaç verin. Bu işler böyle olur. Şimdi hepimiz değil gidiyoruz mi? doktora. Şimdi doktorun o ilk söylediği şu stresli hayatı azaltın kilit cümle. Çünkü onu değiştirmediğimizde yani yaşam stilimizi stressiz bir hale getirmediğimiz sürece, onu öğrenmediğimiz sürece ilaca bağımlı olmak bir yana doz artırımı ileriki fazlarda artı diğer strese bağlı hastalıkları da kucak açmış oluyoruz. Bunun uh -huh. yolu nedir peki? Tekrar ediyorum. Bunun yolu dışsal olarak stres ajanlarını ortadan kaldırmak değil. Çünkü sadece yüzde yirmi. Hepsini kaldırsanız yüzde seksen cepte hala. Ya bu çok şaşırtıcı yüzde <gülüyor> yirmi Ama, evet. ama evet, Üzgünüm. yani ke kendi kendimize kurarak yapıyoruz bu stresi. Aynen Doğru. öyle. Yani Doğru. biri sizi ne kadar sinirlendirebilir? Ya da sizin mesela şöyle düşünün. Çok güzel pırıl pırıl bir sabahtasınız. Harika evet. geçmiş bir geceniz var. Sabah kalktınız gayet neşelisiniz. İlk gördüğünüz sizi sinirlendirmesini beklediğiniz kişi birisi korna çaldı. Çok <gülüyor> da sinirlenmezsiniz. Öyle değil mi? Bakalım çok psikolojik bir şeydir. Ama aynı günün gecesi bütün gün çok stresli bir gün geçirdiğiniz zaten her şey negatif geçti, kötü geçti, şudur budur köprüde trafik var falan filan Aynı korna akşam çaldığında dönerci ciyak, ciyak bağırırız. Aradaki fark nedir? Bakın çalan yine aynı korna. Biri sabah biri akşam çalıyor. Birinde el sallayıp geçiyoruz. Umursamıyoruz. Diğerinde ise bağırıyoruz. Aradaki hı hı. fark içsel stres farkı. Yani Doğru. ben toleransım yoksa eğer dışsal dünyaya içsel stresim arttı demektir. O yüzden kriterimiz hep bu olmalı. Eğer kişi... Dışsal dünyayı tolere edemiyorsa, toleransımız düşmeye başladıysa bir yatıp uyumakta fayda var en kötüsünden. <gülüyor> <gülüyor> bir duş alın, ılık <gülüyor> duş. <gülüyor> ya da ciddi bir derin gevşeme. Ya da Değil ciddi mi? bir derin gevşeme. Ya da yoga yapın, meditasyon evet. yapın ama mutlaka alın o stresi düşürün. Çünkü e, çok hani ünlü bir laf var Nansim Mandela'nın bildiğim kadarıyla lafı. Kişi negatif bir duyguyla yüklendiği zaman hep şunu düşünür diyor. Karşı tarafın zehirleneceğini düşünür. Halbuki zehri içen kendisi zehirlenen kendisi. Yani keskin sirke küpüne zarar Herhangi bir şekilde bu öfkeyle Ya da bu kıskançlıkla ya da stresle Yüklü herhangi bir negatif duyguyla Karşılaştığımızda hasarı Kendimize veriyoruz karşı tarafa değil O yüzden biz sanıyoruz ki karşımızdaki Şoföre dersini verdik bağırarak Çünkü <gülüyor> kornaya bastı ve gereksizdi <gülüyor> Ama orada tansiyonu fırlayan benim O sadece boş boş bana bakıyor <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> O yüzden dikkatli olmakta Fayda var evet. Şimdi Hmm, bu haftanın meditasyonuna geçelim mi? Olur, tabii ki geçelim. Bence de e, bugün yine bir teta sesleriyle bir meditasyon yapalım istiyorum. Daha önce farklı meditasyonlar yapmıştık. E, nefesle falan birleştirmiştik. Öyle hatırlıyorum. Bugün daha evet. farklı bir şey hazırladım. Başlayalım. Güzel. E, ben gene de trafikte olan dinleyicilerimiz için bir evet. yerde bulunmak istiyorum. E, lütfen... E, Lütfen meditasyona katılmayın ya da sağ çekin. <gülüyor> Gözlerinizi <gülüyor> kapamayın özellikle. Evet, evet. <gülüyor> Meditasyondan sonra da e, biraz su içip ya da tatlı bir şey yemekte fayda var. Abartmayın lütfen. Evet, sonra diyet isteyenlere şey, iş çıkar. <gülüyor> Kızmasınlar bize. Peki. Şimdi tekrardan bir kez rahat bir şekilde oturalım omurgamız, gövdemiz, boynumuz ve başımız... tek ve aynı hizada olsun. Bir kez nefesimize konsantre olalım. Tekrardan burun ucu konsantrasyonu. Hisset nasıl nefes aldığını, nasıl nefes verdiğini. Nefesine konsantre oldukça... Akıldaki düşünceleri yavaş yavaş görmeye başladığını fark et. Akıldaki düşüncelerin nasıl aktığını gör. Ve onları izlemeye başla. Sanki sen akıl değilsin, sanki düşünceler var ve sen varsın gözlemci olarak izle. İzlemeye başladığında aklın sustuğunu göreceksin, çok normal. Bu sessizliğe odaklan, istediğimiz bu. Sessizliği fark ettiğinde tekrar aklına bir düşünce geldiğini göreceksin. Düşünceyi gör sadece. Ama dikkatini verme. Böylece düşünceden düşüncenin üremediğini fark et. Yavaşça kaybolduğunu gör düşüncenin. düşünceler arası sessiz anların gittikçe sürelerinin uzadığını gör. Bu anlardaki içsel sakinliği hisset. Doğanın, gerçek doğanın bu olduğunu fark et. ve müddet bu şekilde kal. Kendinle baş başa, böylece kendinle baş başa kalabildiğini gör, sıkılmadan, bir şey yapma ihtiyacı hissetmeden. Şimdi tekrardan yavaşça dikkatini nefesine doğru yönlendir. Tekrardan bedeni hissetmeye başladığını gör. Yavaşça gözlerini aç. ...ve günlük hayatına geri dön. Merhaba. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu tip bir meditasyonu yapmanın güzelliği... ...kişi ne zaman ki kendini aklından... ...yani akıl dediğimiz düşünceler... ...düşüncelerden ayırmayı başardığında... İzlemeye başladığında bu bizi içsel sessizliğe yönlendirir. Her şeyin durma noktası hissettin mi? Düşünceyi tam izlediğinde düşünce de susar, <gülüyor> akl da susar. Her şey bir anda durur. O durma anı meditatif olduğumuz anlar. Bunu bilinçli bir şekilde istediğimiz kadar uzatabilmemiz, meditasyonu yapabiliyoruz demektir. Kriterimiz bu. Yani e, e, o nasıl söyleyeyim? Görme aşamasını. Ee, yaşıyorum ama e, sustuğunu pek söyleyemem. <gülüyor> Çalışmaya devam çekerge zaman içinde evet, susacak. <gülüyor> bir an bile sussa yeterli. Yani bir saniye, iki saniyelik sessizlikler bile yeterli. Hani sürekli olarak hani aklımıza düşünceler olmaz. Doğal olarak bazı esler verir akıl. O eslere konsantre olmak meditasyonun konusu. Eslerdir önemli olan... Ee, Mantra meditasyonları da yaptığımızda bunu tekrardan söyleyeceğim zaten. Mantranın yani sözün kendisi değildir değerli olan, önemli olan kişinin sessizliğe doğru yönlenmesidir. Hep bu sessizlik anları aradığımız şey ve sıkılmadan kendimizle baş başa kalabilmek. Bizim yani. Hindistan'daki hocamız şöyle derdi. Düşünün ki siz kendinizle baş başa kalamıyorsunuz. Ama diğer insanların sizle birlikte olmasını istiyorsunuz. Bu nasıl bir şeydir? <gülüyor> Güzelmiş. Evet. evet. Sanırım süremiz doldu değil mi? Hatta açtık yine. Evet. E, 94.9 Açık Radyo'da e, çekirgenin yoga hevesinde stresi konuştuk. Önümüzdeki programında gelen gelen maillerden e, vejetaryanlıkla ilgili hmm. olarak e, önümüzdeki 15 gün sonra salı günkü programımızı vejetaryanlığa ayıralım tamam, diyorum. Tamam harika tamam peki. 15 gün sonra salı günü 16'da görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.